Öyle ki insanın buna düşmemesi bundan beri kalmaması imkansız hallerine geliyor sanki düşünün öyle pusu atmış ki insanoğluna bir muha aleyhisselamın kavmini elalıyorsun yıllarca sabretmiş ölen salih insanların önce resimlerini astırmış sonra bütün yerleri astırmış ondan sonraki nesne heykellerini yaptırmış ondan sonraki nesne biliyor musunuz sizin atalarınız bunun yüzü hürmetine Allah'tan bir şey isterdi demiştir. Belki kaç asır sabretti. Bugün günümüzde putçuluk yok mu kardeşlerim? bir olan ilaha kıyam edecek olan bizler cansız kendilerine bile fayda vermeyen söylesen seni duymayan bir ihtiyacını arz etsen senin ihtiyacını gidermeyen cansız o kadar putlara tapan insanlar yok mu? hem de çağdaş güzel güzel elbiseli ve belki de insanların önünde, önde gidenleri, hem de kendilerini dünyanın en akılları zanneden insanlar yok mu? Geçmişte de vardı, dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak kardeşlerim. Rabbim bilerek, bilmeyerek şirke düşmekten bizleri beri buyursun. hakikaten insanın şöyle düşündüğünde akıl gibi Allah'ın verdiği bir nimet sanki yok gibi akıl insanı ateşten kurtaran akıldır akıl Rabbini buluyorsa akıldır akıl Rabbinin verdiği nimetleri takdir edebiliyorsa akıldır akıl kendi bedenini ateşe sürüklüyorsa, akıl belli bir çıkar için insanı bir tarafa sürüklüyorsa, akıl belli bir ihtiras peşinde götürüyorsa, bu akıl değil kardeşlerim. Bu akıl değil. Onlar hayvanlar gibidir diyor. Hatta daha aşağı. Rabbim insan olma sıfatını yakalamayı bizlere nasip etsin. Düşünün Allah Azze ve Celle kitabında onlara sorsan diyor. Gökten rahmeti indiren kim? De ki Allah. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? De ki Allah diyor. Peki hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz diyor. Yine ayetlere bakıyorsunuz göğü sizin için bir tavan yeryüzünü sizin için bir döşek ve ondan taze taze yemişler çıkaran sizlere birçok yiyecek, içecek veren o Rabbinizden korkmuyor musunuz? diyor. Sakınmıyor musunuz? diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbim nefsini, hevasını ilah edilenlerden eylemesin Allah bizlere düşünmeyi, tedbir etmeyi nasip etsin Allah bizlere acısın kardeşlerim. öyle hallere gelmişiz ki yaşamış olduğumuz toplumda hayvanların özelliklerini almışız hayvanlar çıplak yaşamış insanlar da çıplaklaşmaya başlamış. Hayvanın yaptığı hal ve hareketler insanlara da yansımaya başlamış. Rabbimiz derim aferet etsin. Nasıl ki insanın yaşadığı doğa, teneffüs ettiği hava, yanındaki arkadaşı kişinin düşüncesine yaşantısına konuşmasına etki ettiği gibi insanın iman üzerinde yaşaması veya küfür üzerindeki yaşaması fert ve toplum üzerinde de o kadar etkilidir kardeşler. Düşünün bir deccal bahislerini okuyorsunuz bir melun yeryüzünü dolaşarak her tarafı ifsad edebiliyor değil bir melun bakın bir melun yeryüzünde gitmediği uğramadığı yer bırakmayacak belki de yeryüzünün en büyük fitnelerinden birisi olacak Allah biz onun şerrinden deccalın askerlerinin şerrinden korusun her namazımızda bile selamdan önce onun şerinden Allah'a sığınıyoruz. Ama yaşantımızı hiç dikkat ediyor muyuz? Şeytana lanet okurken, ondan Allah'a sığınırken, sözde, amelde, fiilde, belki de şeytanın razı olduğu amelleri işliyoruz kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin düşünün alıyorsun, peygamber aleyhisselamın bir sözünü okuyorsun kişi diyor öldüğünde üç şey müstesna amel defteri kapanır diyorsun yani dünya amelleri kesilir diyor bunlardan birisi sadakayı cariye yani devamlı faydalanan bir sadaka öbürü faydalanan bir ilim öbürü kendisine dua eden iyi çocuk, salih evladı. Bakın, demek ki biz insanoğlu yaşantısında biz öldükten sonra da insanlara fayda veren bir şeyler bırakabilirsek Allah razı olsun, hoş bulduk. O insanın ölümünden sonra da Allah onu büyütüyor. Öyle hale getiriyor ki bizim bile hesap edemeyeceğimiz bizlere hayır kazandırıyor. Düşünün kişinin sağlığındayken, sıhhatliyken, yapmış olduğu bir ilim, yazmış olduğu bir kitap, öğretilen bilgiler başkalarına aktarılan bir şey insanın kabrinde de ona ne kadar fayda veriyor düşünün insanlar evlendiğinde Allah'tan hep hayırlı çocuk ister değil mi Rabbim hepimize hayırlı evlatlar versin Rabbim neslimizi kıyamete kadar şeytanın şeytanın avanelerinden uzak kalsın, kardeşlerim. Babanın oğlu, oğuldan, oğulun babadan kaçtığı insanlardan eylemesin bizleri. Düşünün, yetiştirirsen evladını, önem verirsen ona, kabre girdiğinde amel defterlerin kapandığı halde, o çocuğunun işlemiş olduğu salih amel dahi senin amel defterinin kapanmamasına sebep oluyor. Ve onun yaptığı her şey senin kabirdeki defterine yazılır hale geliyor. Kardeşlerim düşünün, bunun zıttını düşünün. Bunun zıttını düşünün. Allah muhafaza Rabbım'ın dininde bir bidat bir çığır açmışsa verirse ve insanlara zarar verici bir yol bırakmışsa zalim bir çocuk yetiştirmişse yine o insanın amel defteri açık kalır ve hep şer yazılır çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim diyor İslam'da iyi bir çığır açarsa kimler de buna uyarsa hepsinin sevabı buna da yazılır ve onlarınkinden bir şey eksik olmaz diyor. Rabbim bizi bunlardan, hayırlardan kılsın kardeşlerim. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Kendisinin katında hayırlı gördüğü her hayrı bizlere nasip etsin. Ama unutmayalım kardeşlerim. Cennet diyor, insanı ayakkabı bağından daha yakın. Cehennem de diyor, kim İslam'da kötü çığır açarsa, kim nerede ona tabi olursa, hepsinin günahları ona da yazılır diyor. Onların günahlarından da bir şey eksik olmaz diyor. Yeryüzünde ilk kardeş kanını aktan Kabil diyor kıyamete kadar gelecek bütün katillerin günahı kabile de düşünün Allah hepimize düşünerek idrak ederek bilerek aklı başında ihlasla ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Allah'ın razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin kardeşlerim bunu arzulayalım isteyelim. Lanet hiçbir şey yapmayalım. Düşünün uykuluyken bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın şiarı, gözün nuru olan ve olmazsa olmayan ibadetlerinden bir namazı dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uykuluyken kılmayın diyor. Çünkü uykunun insanın beden üzerinde çok büyük bir hakimiyeti var. Uykulu olan insanın uyku aklının üzerinde de çok tesiri var. Onun için kılmayın diyor. Gidin yatın. Kendinize dua ederken ve dua edersiniz de ona uğrarsınız diyor. La ilahe illallah. Demek ki çok dikkat edeceğimiz şeyler var kardeşlerim çok dikkat edeceğim bir şeyler var. Allah bizlere hayır versin. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Allah diyor kime hayır dilerse onu dinde anlayışlı kılar diyor. Onu dinde fakih kılar diyor. Rabbim biz onlardan eylesin kardeşlerim. Allah bizleri emri gelinceye kadar hak din üzerinde dost doğru olanlardan eylesin. Dost doğru olanlardan eylesin Rabbim. Bunu isteyelim kardeşlerim. Allah'ım. Hak'ten halden hale çeviren Allah'ım. Bizim kalbimizi de sabit kıl diyelim. Bunu arzulayalım. Dileyelim. Yaşantımızı istikamet üzerine alalım. İsteyelim, istediğimiz bu çöze de uyalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün yine bir çizgi çiziyor. İşte dost doğru yolum budur diyor. Öyle yollar çiziyorlar ki kardeşlerim her yolun başında da öyle şeytanlar oturuyor ki insanlara bu sıratımızda kim dışındaki yolları öyle süslü gösteriyorlar ki ama selim bir fıtrata sahip olan rezzak olan Allah'ı bilen o kahhar olan Rabbini bilen Celal olan Cemal olan Rabbini bilen birisi İnanın Fıtratını bozmasın Hakka dönüşü kolay oluyor Ama Ne zaman ki insan ihtiras sahibi Heva ve hevesine yenik hale Geldiğinde O her yolun başında Olan ve insanları O yola çağıran o şeytanlara Koşa koşa gidiyor Rabbim bizleri mağfiret etsin kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi insanlar diyor madenler gibidir diyor işlendikçe ışılar cürufa gider özü kalır diyor demek ki hepimiz işlenmeye mahkum bir maden gibiyiz Demek ki işlendiğimiz noktada insandaki saflıklar, güzellikler, madenler ortaya çıkıyor. Düşünün bir gün Ali Senaetü vesselam tozu dumana katarak giden bir adamı gösteriyor. Biliyor musunuz? Diyor. Medine demirci körüyor gibidir pisi atar, temisi bırakır. Yani cürufu atar, madeni bırakır diyor. Aleyküm ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Yani birisi geliyor benim beyatımı ver diyor. <gülüyor> Allah rüşmü aleyhissalatü vesselam vermiyor. Daha sonra adam bir fırsatını bulup kaçıyor. İşte Ali Sinat ve buna diyor: Medine demirci körü ekibidir. Kardeşlerim, madendeki pislik, içindeki cüruf, yüksek ateşte ayrışır. 1502 dereceye geldiğinde maden su gibi olur. Aynen bir tencerede kaynayan su nasıl böyle fokurdarsa, köpürürse maden de böyle kaynar ve içinden siyah hamsı birçok maddeler çıkmaya başlar bunu bir demir parçasıyla alıp da kenarıya attığında kas katı kesildiğinde cüruf dediğimiz maddeler çıkar insanoğlu da böyledir bir imtihan olduğunda bu imtihan bu insanın hangi halde olduğunu ve hakikaten inanıp inanmadığının da ortaya çıkmasına sebep olur. Düşünün korku duygusunun fıtratında taşıyan sevgiyi, istemeyi, dilemeyi, istemeyi yani fıtri hasretlere sahip olan bizler, Allah'a Azze ve celle'nin imtihan ettiğinde, bir korkuda, bir sevgide, bir istemede, bunu kazandığında ancak istikamet sahibi olabilir. Rabbim bizleri muhafere etsin. Düşünün, bir İbrahim Aleyhisselam'da fıtri hasletlerden korku duygusunu ele aldığımızda korkmuyor musun ya İbrahim diyorlar. Sizler diyor bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan korkacağım diyor. Allah hepimizi davetçi bir ruha daveti seven Allah'tan korkan ve Rabbinin dinini yaşayıp anlatan sanmı kullardan kardeşlerim. Anladığı gibi değil. Anlatıldığı gibi. Kafasına göre duygusal değil. Allah'ın kitabında öğrettiği gibi davet etmeyi bizlere nasip etsin. Düşünün İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken ateşle korkutuyor. Korkutuluyor. Ama İbrahim Aleyhisselam onlara cehennem ateşi mi yoksa dünya ateşi mi diye soruyor. Evet. Bunlar önemli. Düşünün Ashab-ı Uhtut'taki çocuğu. Sen diyor benim yayımı al. Benim okumu al. Beni bir ağaca az. Ve bu çocuğun Rabbinin adıyla diyor çek ancak beni öyle öldürebilirsin diyor Allah bize ölümü sevdirsin kendisine kavuşturmayı kavuşmayı isteyenlerden eylesin kardeşlerim kim Allah'a kavuşmayı isterse, severse Allah da ona kavuşmayı sever o adam oku atıp o çocuğu öldürene kadar başına gelecek bela ve musibetin farkında bile değildi. Bir an önce ondan kurtulmak istedi. İnsan fıtratı doğruyu gördüğünde her zaman rahatsızlık duyar kardeşlerim. Bu çocuğun Rabbinin adıyla dedi ve bütün insanları da o meydanda topladı. Güya onların gözünün önünde öldürerek hem onlara bir korkutma bir taciz hem de bir beladan kurtulacaktı ama Allah'ın da bir hesabı vardı Allah'ın da ona bir tuzağı vardı tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır kardeşlerim Rabbim bizlere felaset nasip etsin hayrı isteyen ihlaslı olan sammı kurlardan eylesin şerden uzak duran şer ehlinden de uzak duranlardan eylesin. Öyle oluyor ki çocuk ruhunu teslim ettiğinde o kitlelerin hepsi o çocuğunla buna diyor. Bakıyor ki adam daha büyük bir belaya düşmüş. Bunu nereden anlıyoruz? Derin derin hendekler kazıyor. O çocuğun labbına iman edenleri ateşe atıyor. Hatta kadının birisi ateşe atlamada tereddüt ettiğinde Allah Azze ve Celle onun kucağındaki emzikli bir çocukla atla ana atla. Cehennem ateşi bu ateşten daha çetin ve daha karışılıyor. Rabbim bunu her halükarda hatırlayanlardan eylesin. Görüyor musunuz? Bir aklın düşüneceği, seçeceği yeri Allah bizleri ihlaslı samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Yeni doğan bir çocukla dahi Allah bizleri uyarabilir. Yeter ki biz ihlaslı olalım. Yeter ki küfre girmektense ateşe girmeyi tercih ederim. Bunlar hakikaten önemli. Demek ki insanlar madenler gibi kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın misalen bir kadınları eğitimindeki söylediği sözü hatırlıyor musunuz? Allah diyor havayı etten, kemikten ve Adem'in eğe kemiğinden yarattı diyor. Düzeltmeye kalkarsanız kırarsınız. E kemiğini gördünüz değil mi? Şöyle düzelteyim deseniz tam çat diye kırılır. Bırakırsanız öyle kalır diyor. İnsan her zaman eğitime muhtaç kardeşlerim. Düşünün mesela köyde yaşayan bir insanın kaba saba olduğunu görürsünüz. Ama şehirde yaşayan bir insanın sözlerine dikkat eden, kelimelerine dikkat eden, kelimeleri seçen, karşıdakinin anlayamayacağı kelimeleri kullanmaktan kaçınan, onlara derdini anlatabilen cümleler kurduğunu görürsünüz. Ama köyde oturanı Nereden geliyorsun? Şuradan. Ne yapıyorsun? Ey, şu ne yapıyorsun? Şöyle diyor. Hep kaba saba konuştuğunu görürsün. Ahlaksız mıdır? Değildir. O yönenin. Kendine has, ama kaba saba olsa öyle bir hal olduğunu görürsünüz. Ama işlenen bir insan, nasıl ki aşılanan bir ağaç, güzel bir meyve veriyorsa insan o ağaca baktığında meyvası görünüşüne bile imreniyor ve haz alıyorsa insanlar da böyledir. Aleykümselam ve Rabbim işlendikçe parıldar kardeşlerim. İşlendikçe parıldar. Rabbim o temizlenen arınan insanlardan eylesin düşünür mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her kim diyor bir ilim öğrenmek için bir yola koyulursa yaptığı bu iş dahi o insanın günahlarına kefaret olur diyor bakın bir ilim gökteki melekler denizdeki balıklar dahi onun için tövbe istifarda bulunur diyor Demek ki Allah'ın ilmi hakikaten çok önemli. İnsan hakkı öğrenmediğinde hemen batıla kaçmaz mı kardeşlerim? Rabbim hayrını versin. İnsanoğlunda bir de öyle hasletler vardır ki kardeşlerim. Her zaman tartışmacıdır, cedelcidir. Halbuki bizden istenen mülayimlik, hilim olma, hoşgörülü olma. Hatta kim bir müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde bütün insanların huzurunda bütün ayıplarını örtmez mi? Bakın akıl ancak vahye tabi olduğunda akıldır kişi aklını vahye tabi kılmazsa o akıl akıl değildir kardeşlerim düşünün sizden birisi diyor kendisi için istediğini din karşı kardeşi içinde diyor istemedikçe kamil anlamda iman etmiş olmaz diyor Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim eğer bizler cenneti arzuluyorsak kardeşimiz için de arzulayalım eğer ateşten uzak kalıyorsak kalmak istiyorsak kardeşimiz için de kadar olduğunu görelim algılayalım Eğer cenneti, cennet nimetlerini, cennette Rabbimizin cemalini arzuluyorsak, kardeşimiz için de isteyelim. Ben kendi nefsimi arındırmaya çalışıyorsam, kardeşimin de arınması için çaba gayret sarf edeyim. İnsanlar öyle hale gelmiş ki, sanki hayırda yarışacağını, şerde yarışır hale gelmiş. Aynen hatırlar mısınız? Hadislerde veya bir yerde okuduysanız Allah Resulü vesselam'a bir sahabe gelir. Ey Allah'ın Resulü bana öyle bir şey öğret ki Rabbim beni servsin diyor. Ölü bir şey de öğret ki diyor insanlar beni sevsin. Hatırladınız değil mi bu sözü? Dünyadan yüz çevir ki diyor Rabbim seni sevsin. İnsanların elinde olandan da yüz çevir ki insanlar seni sevsin diyor. İnsan şöyle düşündüğünde nasıl anlamalıyım? maksadı orta yolu nasıl yakalayım. Aleykümselam varamullah bereket. Halbuki düşünmeye gerek yok. Bizim için örnek, bizim için numune Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam değil mi kardeşlerim? Allah hepimizi mağfiret etsin kendisine gel sen bu davadan vazgeç yani hangi davadan kelime-i tevhidi yani insanlara bir olan ilaha şeksiz amele davet etmede, sen bunu bırak biz sana eğer krallık istiyorsan krallık veririm mallarımızda gözün varsa hepimiz malımızdan verelim sana taş getirelim eğer gönlün kızlarımızdansa sana en güzel kızlarımızı verelim yani dünyada onların değer verdiği değer kabul ettiği ve en güzel şeylerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a teklif etmediler mi kardeşlerim Allah Resulü ve Vesselam bir elime güneşi bir elime ayı verseniz yine de bu hak yoldan sapmam demedim Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim dünyadan yüz çevirmek böyle olur sözde amelde düşüncede Allah'ı razı etmeyle olur Rabbim ben olsun bizleri nefsimize bırakmasın bilerek, bilmeyerek şirk koşmaktan bizleri beri bulursun kardeşlerim. Her halükarda kendisinden korkmayı bize nasip etsin. İşlenen azıcık bir günah korkuyu zayıflatır. bağ koparır. Kocaman şöyle kalın bir organ düşünün. O organa da Keskin bir bıçakla şöyle bir çentik atın. O organ gerildikçe yara aldığı o yerden zamanla incelerek kopacaktır kardeşlerim. İşte insanın işlemiş olduğu günahlar da aynen o organa atılan bir çentik gibidir. Yani kalpte siyah bir lekedir. O leke büyüdükçe o beyaz karanlanacak. Ama onu sildiğinde oraya yine tertemizdir. Düşünün insanların birbirine yaptığı haseti düşünün. Çekememez diye düşünün. On da vardı bende yok niye yok meselesini bir ele alın Sahabenin sorduğu soruyu verilen cevap o zaman yakalamak kolay olur. İnsanların elinde olandan da yüz çevir ki insanlar seni zersin İnsan etrafına bir bakıyor. Benim komşunun birinin arabası var. Her gün yıkar, eder. Yan komşuyla falan çok böyle iyi muhabbet eder gözükür. Bir gün o da tuttu bir araba aldı. İnanır mısınız komşulukları birbirlerine davranışları bile değişti. Her gün yapmış olduğu garaja park eden adam, önde oturan, arkadaki arabasıyla geçemesin diye evinin oraya tam geçeceği yere park etti. Yani sonra o bir araba aldı bu tuttu modelini değiştirdi. O onu, o onu derken o kadar yarışa ihtirasa girdiler ki aklınız durur. Yani insanların elinde olana ondan yüz çevirdiğin zaman insanlar da seni sever Rabbim hakta yarışan yarıştıranlardan eylesin kardeşlerim <gülüyor> kendi nefsimiz için istediğimizi din kardeşimiz için isteyenlerden eylesin İhlas olmayı bizlere nazif etsin Aleykü. Kamil iman sahibi olma o kadar kolay değil kardeşlerim. Düşünün insanlar madenler gibidir derken Allah Resulü ve Vesselam her şey kaderlendir der. Hatta birinin aciz olması tembellik yapması dahi kaderlendir der bir de insanın bu yönü vardır Rabbim akıbeti güzel olanlardan eylesin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarını okursanız kötü kaderden sana sığınırım diyor kötü akıbetten sana sığınırım diyor Biz de böyle dua edelim kardeşlerim kötü kaderden akıbetten Allah'a sığınalım Allah sonumuzu da yaşantımızı da hayırlı olanlardan eylesin kardeşlerim öyle bir nefse sahibiz ki her zaman şerre her zaman tartışmaya öyle bir nefse sahip insanlarız bu noktada Allah Resulü ve Vesselam Ey kalpleri halden hale yayan Rabbim benim kalbimi de İslam'da sabit kıl diyor bu duanın kıymetini bu huyunu tespit eden insan anlar çünkü her şeyden fazla bizler hep tartışma insanlarız cedeli severiz ama böyle dua eden bir insan o huyla karşılaştığında, ha ben Rabbinden hem bunu istiyorum, bundan da uzak durmam gerekir der. Düşünün iyilikler Allah'tan, kötülüklerse sizin kendi ellerinizden işlediklerinizdendir diyor. Allah her zaman iyiliği sevdiriyor kötülüklerini tiksindiriyor kardeşlerim <gülüyor> düşünün bir insan kendisine yapılan bir iyiliği hatta halk arasında bir kahvenin dahi 40 yıl hatırı vardır derler yapılan bir iyiliği ömür boyu unutmaz unutmayalım kötülük de böyledir işlenen bir kötülük birine yapılan bir haksızlık Ömür boyu unutulmaz kardeşlerim. Rabbim nefsimize uymaktan, haksız yere tartışmaktan bizleri beribuyursun. Allah Resulüne selamet ve selam, Asıl pehlivan kimdir biliyor musunuz diyor. Ey Allahım Resulü işte güreşip birini yenen, güçlü olan diyor. Tab akıl böyle diyor. Allah Resulüne diyor aleyhissalatü vesselam asıl pehlivan gadaplandığında sinirlendiğinde sinirine hakim olandır diyor bak vahiden böyle geliyor demek ki imtihan olduğunda arınmak isteyen insan sırf Allah rızası için gururuna, kibirine, sinirine ne yapacak? Hakim olacak. Bu da durgunun kontrolünü gündeme getiriyor. Allah bizleri dininde sabit kılsın. Kendisinden korkan bir kalp bizlere nasip etsin. Allah'tan istediğimiz gibi onun emir ve nehirlerine de uymamız gerekiyor kardeşlerim sadece duayla bu iş olmaz sözde de düşüncede de amele de döktüğümüzde dikkatle yapmamız gerekiyor bakın Cibril hadisini her meseleye şöyle yayacak olursak İslam'ı imanı sorduktan sonra ihsan nedir diye bir soru soruyor hatırladınız mı? sen Allah'ı görmesen de Allah'ın seni her yerde görüp gözettiğini bilme. Yani yaptığın her amelde fertken gündüz, gece, toplum içinde yalnızken seni her halükarda gören, yaptığını bilen bir Allah var kardeşlerim. İnsan bunu hissettiğinde İnsan bunu düşündüğünde hareketlerini kontrol etmez mi? Düşünün, bir iş yerinde çalışan birisi kendisine iş veren birisini gördüğünde yapmış olduğu hareketlere nasıl dikkat eder değil mi? Yeri gülü yaratan, bizlere yaşam veren, öldükten sonra tekrar diriltip hesaba çekecek, çekecek bir Rabb'i nasıl unuturuz kardeşlerim? Allah nefsini Allah yolunda boyun eğdirenlerden eylesin. Dünyadan yüz çevirip Allah'a yönelenlerden eylesin. İnsanların elindeykine değil Rabb'inin verdiği nimetlere gönül verenlerden eylesin. <Gülüyor> Aleykümselam Merhaba dostlar bereket. Hoş geldin namazdan. <Gülüyor> <Gülüyor> Bakın Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve bir sözünde diyor ki Ahir zamanda diyor öyle insanlar türeyecek ki bunlar günah isteyecekler. Sonra da diyecekler ki diyor bu günahı Allah bize takdir etti. Evet. Allah istemeseydi biz bunu işlemezdik diyecekler diyor. Evet kardeşlerim. Rabbimiz bizi haktan ayırmasın. Korkmayı nasip etsin illa başa bir bela bir musibet geldiğinde mi onun yanlış olduğunu anlayacağız illa ateşe girdiğimizde mi tadın bakalım bu ateşi Rabbim hayırlısını versin kardeşlerim kadın olsun erkek olsun bedenini uyuşukla bedenini aynen hayvanlar gibi yiyip içip yatıp kalkan, giviş getiren o mahluklar gibi honharca, hoyratca kullanan insanların duygularının da hayvanlaştığını görürsünüz. Rabbim bizlere insan olmayı nasip etsin insanca düşünmeyi nasip etsin fıtratını korumaya dinin emir ve nehilerini anlamayı nasip etsin öyle hallere gelmişiz ki öyle hallere gelmişiz ki inandığını söyleyip inanç dışında gayet rahat yaşanır bir kadını el alın bir erkeği el alın, bekar olarak el alın, evli olarak el alın. Bekarın sorumluluğu ameliyle evlinin sorumluluğu ameli aynı değil kardeşlerim. İman ettiği halde düşünün, bekarsa evlenemiyorsa oruç tutmayı, bekarsa evlenemiyorsa gücü olana evlenemeyin, evlendirmeyi tavsiye ediyor dinimiz fert fert bizlerin bir şeyde sorumluluğu olduğu gibi cemaat cemaat da sorumlu olduğumuz meseleler var düşünün kişinin ferden takınması ferden yapması gereken hasletler olduğu gibi yani insanlar madenler gibidir işlendikçe ışıllar diyor ya ama bırakırsan olduğu gibi cürufuyla kalır pisliğiyle kalır Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim öyle insanlar vardır ki nefsinin hevasının peşinde dolu dizgin koşarlar aynen Yahudi nasıl yaşarsa o da öyle yaşar Hristiyan nasıl yaşarsa öyle yaşar. Gavur nasıl yaşarsa öyle yaşar. Yani ana baba neyse Yahudi ise Yahudi, mecusi ise mecusi, müşrik ise müştük olarak yaşıyor ya, bu da aynı şekilde. Kardeşlerim yaşantı dine uyduğu müddetçe yaşantıdır. Dinin emir ve nehilerini geriye atma. Allah'ın emir ve nehirlerinden geri durma yaşantı değildir. Ancak sana takdir edilen ömrü sıkıntılı veya rahat bir şekilde yaşamadır. Allah ibadetleri hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. İbadet dediğimizde bu sadece namaz, oruç, hac değil kardeşlerim. Kişinin kendi nefsinin üzerinde hakkı olduğu gibi din kardeşinin de üzerinde hakkı vardır ananın babanın, fakirin fukaranın, kafirin dahi insan üzerinde hakkı vardır davete ihtiyacı vardır ama insan kendi nefsine dahi söz geçiremiyorsa karşıdakine nasıl anlatsın kardeşlerim Allah'tan ateşten, cehennemden kurtuluş istemeyi istediği gibi ona giden amellerden de Rabbin bizleri uzak durmayı nasip etsin sadece isteme yetmiyor ondan da insanın uzak durması gerekiyor şeytandan Allah'a sığındığımız gibi şeytanın hoşlandığı istediği, verdiği vesveseden dolayı yapılan amellerden de uzak durmayı Rabbimiz bize nasip etsin. Bunlar basit meseleler değil kardeşlerim. Bunların hiçbiri basit mesele değil. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> imanı tarif ettiğinde Haya da imandan bir şubedir, diyor. Haya insana ancak iyilik getirir, diyor. Bunun zıttını ele alın. Hayasızlık, o da küfürden bir şub. Bu da insana her türlü pisliği belayı getirir mi kardeşlerim? Allah hakkıyla kendisinden haya edenlerden eylesin. Çünkü geçmiş ümmetlerdeki bütün Resuller kavimlerine, etrafındakilerine hep şu sözü söylemiş. Utanmadıktan sonra diletini yap. Ama bazen insanda utanma duygusu da olacak. Yiyip içip yatan aynı inekler gibi dere kenarında otlayıp, şurada otlayıp, burada otlayıp sonra güneşe karşı oturup geviş getiren gibi olursa birisi duyguları da hayvanlaşır bırak hayayı düşünme mekanizması dahi ortadan çıkar Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim düşünün Bakara suresinde İsrailoğullarının kalbine o ineğin sevgisi atıldı İne kim değer verir? Her kardeşlerim. Kim inek olmayı ister? Hı? Hiç kimse değil mi? İneğe tapılır mı? İne hiç ilah olur mu? İşte bu benim ilahımdır diye bir insan bir ineğe tapar mı? Ama duygularını kontrol edemeyen, cimri olan, alabildiğine cimri olan, dünyaya meyleden, dünyaya hırslanan, helal haram demeden, onun peşinde sürüklenen insan, Allah'ın verdiği nimetleri bile yakalayamaz. Onun güzelliklerini bile göremez kardeşlerim. Düşünün, Allah'ın azze ve celle onları Firavun'un zulmünden hem de koca bir su kütlesini kaldırarak dağlar gibi olan dalgaların arasından yol açarak karşıya geçirdin. Ve kendilerini öldürmek üzere arkasından gelen Firavun ve ordusunu o suda boğarak öldüren Rabbim onlara bu kadar nimet verdiği halde sahile gelince Ey Musa, bize de şöyle bir ilah edinsene diyerek ineğe taptı mı bu insanlar? Onların bu kalbine atılan bu inek sevgisinin neden kaynaklandığını bir hesaplayın kardeşlerim. Şöyle bir düşünün. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Yaşantısını düzelten istikamet sahibi eylesin inandım diyen insanların ahlakı, yaşantısı var ya. Şöyle bir baktığında insan iğreniyor artık. Bu mu benim kardeşim diyor. Bu mu benim bacım? Bu mu benim arkadaşım? İnsan iğrenir vaziyete geliyor. Hayvanlar bile inanın inandım diyen o kadar çok insandan daha ahlaklı vaziyete gelmiş toplum içindeki davranışlarda paylaşmalarda konuşmalarda Allah aşkına onların iman ettiği gibi iman edin denen şu sahabeyi kadını erkeği bir öğrenelim kardeşlerim ya bir öğrenelim bir sahabe kadınına bakın çocuğu öldüğünde akşam geldiğinde kocasına söylüyor mu <gülüyor> sana diyor birisi bir emanet verse sonra bunu senden istese sen ona bunu verir misin diyor tabi diyor <gülüyor> öyleyse diyor oğlun diyor öldü diyor Allah onu bizden aldı diyor sahabe kadının. Düşün, eşine verdiği haber tane zaman hatırladınız mı vakayı? <gülüyor> Kocası o kadar sinirleniyor ki, gidiyor Allahü Vesselat ve Selam'a vakayı anlatıyor. <gülüyor> inandım diyen bir kadını ele alalım. Kadın kendini ele alsın. Allah'ın verdiği o canı Allah geri alsın. Bırak kocaya o muameleyi aklının bile gittiğini görürsünüz. Yakayı paça yırttığını görürsünüz. Doğru mu yanlış mı? Herkes şu an nefsini bir hesaba çeksin. İnsan başına bir bela bir musibet gelmeden önce kendini bir şeylere hazırlamalı başa gelen bir bela musibette hazırlanmaz insan <gülüyor> Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim ben size diyor öyle bir şey bırakacağım ki diyor buna sarıldığınız zaman diyor asla dalalete düşmezsiniz diyor bunlar benim kitabım ve sünnetim diyor bunlar kevser havuzuna kadar birbirinden ayrılmaz diyor Allah Kur'an'a ve sünnete sarılmayı bağlanmayı hayatını buna göre tanzim etmeyi nasip etsin Allah kitabında o müminleri anlatırken o kadar saf o kadar temiz o kadar güzel vasıflarla anlatıyor ki bunları bir kenarıya yazalım da o şablona uyuyor mu kadınla erkekte bir bakalım ama o kitabını unutmayalım münafıkları kafirleri de anlatıyor onu da yazalım bir bakalım paylaşmada konuşmada duygu kontrolünde, mızmızlıkta, tembellikte, insan ilişkilerinde, insan gibi mi yaşanıyor, hayvan gibi mi? Bunu da bir kontrol edelim. Sonra hiç uzağa gitmeye gerek yok. Kendimize bakalım. Ateşe mi gidiyoruz? Cennete mi? Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize hayalı olmayı nasip etsin. Allah hepimize ihsanı yakalamayı nasip etsin. Evet kardeşlerim, haya imandandır. İman ise cennet ehlindendir. Haya gitti mi insanda, da gider, cennette gider. Haya her zaman iyilik getirir. Düşünün insan hayalı deyince utanma. Yani her peygamberin kendi asabına ümmetine dediği gibi utanmadıktan sonra istediğini yap. Yani kınamayı gerektiren bir sözden, bir davranıştan dolayı kişinin Allah'a ve insanlara karşı utanma duygusunun gündeme gelmesi lazım. Haya sözüyle bu ifade edilir. Demek ki haya insanın ahlakı için en güzel ölçülerden birisi. İnsanın haddini bilmesi, utanacak bir işten dolayı sıkılıp yüzünün kızarması. İşte bu fazilettir kardeşlerim. İşte bu fazilet sahibini kötülüklerden uzak tutar. Utanıp da kınanmayacağı işler yapmasına da sebep olur. İşte asıl haya kişinin yaratıcısına karşı duyacağı hayadır. Allah hepimize ikhlan yakalasın. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın tam bu noktada haya imandandır diyor bağladığı yeri yakalayın kardeşlerim. Haya imandandır diyor. Kalple ne Yani kalbin Allah'tan haşyet etmesi, korkması bu da ancak yemeye, içmeye, oturmaya, kalkmaya, yatmaya, uyumaya dikkat etmektendir. Yaptığı hal ve hareketler de Rabbini razeden bir insan hayalı insandır Rabbim birbirimizi sevmeyi nasip etsin sevdiğini Allah için seven buğzunu da Allah için yapanlardan eylesin birbirinden iğrenen tiksinen insanlardan eylemesin demek ki haya hakikaten önemli Demek ki imana bağlanması utanmanın yerini de ölçüsünü de dininin imanın tayin ettiğini gösteriyor. Demek ki imanın hakikatinden değil haya kemalatından Allah bunu yakalayanlardan eylesin kardeşlerim. Eğer bizler de kişi olarak kuvvet zayıflık kalbin diri veya ölü olmasına göre farklılaşıyorsa düşünün kalbin diri olduğu zaman haya tamamlanmış oluyor Kalp ölü olursa o zaman da hayasızlık gündemde evet demek ki bir haya bir utanma bir faziletse bunun ifrat ve tefrit tarafı da var hayvanlara bakın düşünün hayanın ifrat tarafı insanı gevşetir tefrit tarafı ise başına buyruktur İstediği gibi hareket eder kocasını bile takmaz o kadar hoyratça yaşar ki evini bir saray kocasını bir hizmetçi görür istediğini yaptırır yer içer hayvanlar gibi geviş getirir Allah hepimizi hayala kılsın gevşeklik çirkinliktir yapılması gerekli olan görevi terk etmeye birçok hayırlı işleri yapmamaya sebep olur eli cimri olur paylaşmayı sevmez kaynaşmayı sevmez İnsanların içinde oturmaktan dahi iğrenir onun için en güzeller yatma, yeme, içme ve kendi yaşantısını dört duvar arasında geçirmek, gezme eğlenmedir ama hayal olan insan yemede içmede yalnız yemez Düşünün ve Selam Efendimiz sofraya oturduğunda hiçbir zaman yalnız oturmazdı. Öyle mi kardeşlerim? Yeni bir yiyecek gördüğünde şöyle bakar, gözünün önüne getirir, güzelce inceledikten sonra ne yapardı? Hiç okudunuz mu? Hemen bir çocuk görür, götürür ona verir ona yedirirdi bunları şöyle bir düşünürsek anlarız abur cubur gizli de saklı da yiyenlerden değil Rabbim hepimize mağfiret etsin bu dünyada çok insanlar yaşadı ve çok insanlar gitti çok saraylarda yaşayanlar hapishanede yaşayanlar oldu çok sıhhatli ömürler, çok hastalıklı, çileli yaşantılar çekenler oldu. Hepsi gitti. Sadece izleri kaldı. Hayırda ve şerde. Allah hayrı seçenlerden, hayra uyanlardan, nefsini hakta arındıranlardan eylesin bizleri. Haya imandandır kardeşlerim. İman da cennettedir haya gereğinden az konuşmadır düşünün size diyor cennet ehlinden haber vereyim mi ver Allah'ın Resulü diyor. her güzel sözü söyleyen ve ona uyandır diyor. size diyor cehennemlikten cehennem ehlinden bahsedeyim mi söyle ey Allah'ın Resulü diyor müstehcen konuşma diyor. Cefadan, cefa ise cehennemdendir diyor. Rabbim gösterir hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah'tan gereği gibi haya etmeyi nasip etsin. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Allah'tan gereği gibi haya edin diyor. Aleykümselamlarım hatırlamış geldim kardeş. Sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü biz zaten hayaldayız. Ya yani nasıl yapacağız bu işte? daha? Dür-i halisün bu diyor sizin anladığınız haya anladığınız utanma biçimi değil diyor. Sözlerimin yanlış anlaşılmasın diye bahisini aklediyorum. İnsan fıtratı doğruyu gördüğünde hep rahatsız olur. Sanki söylenen sözlerin hep kendisine söylendiğini zanneder. Çünkü bozulmuşsa. Ama hak ehli ise her zaman kendisinde bir hayır olduğunu, bu sözün kendisine tesir edeceğini düşünerek dinler. Diyor ki Allah Resulüne İsmet ve bu sizin anladığınız gibi değildir. Allah'tan hakkıyla haya etme. Baş ve başta bulunan organlarla karın ve karnının içine aldığı organları her türlü günah ve haramlardan korumadır diyor. Ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamadır diyor. Ahireti isteyen kimse dünyanın süsünü bırakır. İşte kim bu şekilde davranırsa Allah'tan hakkıyla haya etmiş olurdur. Allah buna halleyenlerden eylesin bizleri. Bizleri Rabbim takvalı olanlardan, gönlü zengin olanlardan eylesin. o kitabında o müminlerin vasıflarıyla bizleri vasıflı olmayı nasip etsin dünyadan yüz çeviren, insanların elinden yüz çevirenlerden eylesin. Kardeşlerim, Allah korkusuyla günahtan kaçınma, Allah'ın emir ve yasaklarına uyma, bunda titizlik gösterme, Allah'ın himayesine girmeyi getirir. Kişi de Allah'ın himayesine girdiği zaman, onun emrini tutup, Azabından korunursa, yani aynen Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Musa telefona bak ver istersen. <gülüyor> Allah razı olsun. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misin diyor. Allah ve Resul'ün en iyisini bilendir diyor. Allah'ın onlar yarattığı halde ona nitler eşler koşmamaktır diyor. Kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın da onları azap etmemesidir diyor. Allah bu hakka hukuka uyanlardan eylesin kardeşlerim. Allah korkusunu yaşayanlardan eylesin. Rabbim mağfirete eren Allah'ın azabından korkan ondan haşyet eden o sevdiği amelleri seven ve gönül rızası ile bunları yapanlardan eylesin. Düşünün kardeşlerim, sahabelerin o gün gelip de Allah Resulü ve Vesselam'dan Ey Allah'ın Resulü benden bir tavsiye et, bana bir tavsiye et dediklerinde Allah Rışıl Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği nasihatlere bakın nerede olursan diyor, Allah'tan kork diyor. Allah böyle olmayı nasip etsin işlediğin bir günahın arkasından diyor, hemen bir sevap işte ki sevabını onu imha edip yok etsin diyor ve insanlara da diyor, güzel ahlakla muamele et diyor. Rabbim her halükardında kendisinden korkmayın nasip etsin. Aleykümselam Amin. Allah bizlere hayırlı dostlar versin kardeşlerim. Mumsal Aleyhisselam'ın dediği gibi Ya Rabbi, kardeşim Harun'u da bana vezir kıl diyor seni çok çok analım çok çok zikredelim diye diyor Allah hayırlı dostlar versin kardeşlerim. öyle insanlar vardır ki hayırda olduğu halde kardeşini şerre sevk edip şer ehlinden eder öyle insanlar da vardır ki şerde giderken insanı hep hayra sevk eder Rabbim bizim kardeşlerimizi de bize hep hayrı tavsiye eden hayra uyumaya o yollara sevk etmeyi nasip edenlerden eylesin. Her hali kendinden korkmayı bize nasip etsin. Günahlardan uzak duran, tiksinen onlardan uzak duranlardan eylesin. <gülüyor> Rabbim bizlere gönül zenginliği versin. Hidayet, takva, iffet versin kardeşler. hepimizde fıtrat vardır insanın fıtratında vazgeçilmez duygular vardır kardeşlerim bunlar kılanacak şeyler değildir bunların belki en başından dünya sevgisi gelir köyde yaşayana bakın bir tarlayı bir kadını düşünün bir yörük kadını bile görseniz çadırının önüne çiçekleri ektiğini çadırının önüne çıktığında hep güzel güzel şeyleri görmek istediğini görürsünüz burada kınanan sakınılması istenen insanın kendisini kapı koy vermesi, dünya sevgisinin insanın kendisine galebe gelmesidir ahireti unutmaya terk etmeye götüren aşırılıkları dinimiz bunu yasaklıyor Dünyevi arzuların peşine düşüp su istimallere, haramlara düşmeme Allah hepimizi mağfiret etsin kardeşlerim. Burada kınanan bu. Yoksa hepimizde, her insanda bir şey sevme var. Allah bizleri mağfiret etsin. İşte Allah bunları kontrol altına almayı istiyor. Bunu alın. Yiyin, infak edin, yaşayın, yaşantınızdan zevk alın, iyiliğe emredin, kötülükten nehyedin, dünyanın yeşilliğini, güzelliğini aldamayın, diyor. Amellerinizde ihlaslı olun, kendi nefsinizi unutmayın. Mesela sahabeler diyor ki, Allah kendilerinden razı olsun biz diyor eskiden diyor simsar olarak anılırdık diyor sonra diyor Allah Resulü diyor bize çok güzel bir isim buldu diyor geldi ey tüccarlar topluluğu nefsinizi ateşten satın almaya bakın. ne yapalım ey Allah'ın Resulü bol bol müfak edin çünkü yapmış olduğunuz ticarette karıştırdığınız hile hurdaları yapmış olduğunuz zekadınız infakınız sadakanız temizler diyor Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim insanın dünyayı sevmesi kendini kapıp koy vermesi dünya sevgisinin kendisini galebe alması hem kendini hem dinini ihmal etmesine sebep olur ahireti unutmaya terk etmeye götüren aşırılıklara gitmesine sebep olur bir müslümanı dahi görmek istemez düşünün sahabeler hayırda yarışırken bugün bir müslüman kadın bırak bir müslümanı iftara davet etmeyi kendi kocasına dahi bir kahvaltıyı hazırlamaktan aciz duruma düşmüş sen ne yapayım bu kadını? istediği gibi tesettürünü giyinip çıksın sokağa çıksın bir müslümana dahi iftar vermekten aciz bir kadın kocasının boynunu yere eğiyorsa o kadın kadın değildir sahabenin erkeğine kadınla bir bakın bakıp da bir utanalım onlar her türlü aşırılıklardan, dünyevi arzulardan hep uzak durmuşlar. Dinlerini hiç suistimal etmemişler. Allah bunların iman ettiği gibi iman etmeyi nasip etsin. Dünyaya onların baktığı gibi bizlere de bakmayı nasip etsin. Onların ahireti unutturacak ibadetlerden kendilerini alıkoymadıkları gibi bizleri de ahirete hatırlatacak ameller işlemeyi ahirete hatırlatan kardeşlerle birlikte olmayı hepimize nasip etsin evet İslam dünyadan tamamen terk edilme taraftarı değil kardeşlerim dünya Müslümanın hayatını sürdürdüğü kendisini ahirete hazırladığı kulluk görevini yerine getirdiği kazanç elde ettiği yer İslam dünyayı ne tamamen terk edilmesi gerektiğini ve ne de dünyaya tamamen sarılması gerektiğini ifade eder Rabbim hayatını dine göre tanzim edenlerden öylesin sözlerimi Allah Resulü'nün salat ve selamın bir duasıyla anlatalayım kardeşlerim. Allahumme inni eselukel huda ve tuqa ve'l afaf ve'l qina diyor. Allah'ım ben senden hidayet, takva, iffet, gönül zenginliği dilerim. Amin ya Rabbi. Allah hepinize hepimize hidayeti, takvayı, iffeti, gönül dengenliğini nasip eylesin. Subhaneke ve la illa ve etöbüle. <gülüyor> Elhamdülillahi <gülüyor>